Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Her program bambaşka bir heyecanla sizlere merhaba diyoruz. Çünkü bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini, yaşam öykülerini paylaşıyoruz. Hem de öyle böyle öyküler değil, ilham veren yaşam öyküleri bu öyküleri de bizzat öykülerimizin kahramanları anlatıyor. Kendi yaşamlarını paylaşıyorlar programda ve her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisini, kendisinin yaşam öyküsünü, acı tatlı yaşadığı bütün her şeyi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz ve kendisine daha fazla bekletmeden merhaba demek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Tahsin gel. Tahsin Bey hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler çok iyiyiz. Sizi konuk aldığımız için daha da mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiğiniz, Konuk olmayı, yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiğiniz, Bugün aramızdasınız. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Her yere ulaşabilmek, olabildiğince ulaşabilmek, dostlara ulaşabilmek, benzer insanlara ulaşabilmek benim açımdan da muhteşem bir güzellik. Bunu sunmanıza teşekkür ediyorum. Ne güzel. Biz de çok mutluyuz. Ve o zaman sorarak ilk sorumu yönelterek başlamak istiyorum. Tahsin İstengel'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? İstanbul'da başladı, Emirganda. Emirgen'e bağlı. Reşit Paşa'nın bir e, evinde. O zamanlar e, hani dutluktu buralar denilen bir alanda başladı. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Tüm çevreyle beraber yeşillerin arasında. Emirgen korusuna arkadan dalmak muhteşem bir şeydi. İstiğe yokuşundan yukarı çıkarken karpuz kamyonlarına tutunarak çıkmak vesaire. yani bütün bu çocukluğu yaptım. Eski o yüzden mi? çok rahat. Eski İstanbul dediğimiz aslında İstanbul'un İstanbul olduğu bugüne nazaran çok daha İstanbul olduğu dönemlerde şanslı çocuklardandınız sizde. Yani bir evin değil hep söylüyoruz, mahallenin çocuğu olduğumuz ve doya doya sokaklarda zaman geçirdiğimiz özgür çocuklardandınız muhtemelen. Nasıl da az önce hani girişini yaptınız. Birazcık bize o yıllardan e, dünyaya gözünüzü açtığınız, içinde doğduğunuz ailenizden, mahallenizden, o semtten bahseder misiniz? Yani o kadar Pardon, i̇nanılmaz bir e, dönemdi ki günümüzden bahsettiğimiz için günümüzü yaşadığımız için daha doğrusu e, şu anda İstinye Park'ın olduğu yer Nuri Bey'in çiftliğiydi. Aynı şekilde İTÜ'nün e, Masak Kampüsü'nün bir bölümü e, ailemin bir bölümü Karadeniz'den göçen ve e, çilek ve kanafil yapan insanların ciddi e, sayıda yapılıyordu bu. Ve arkasında da Nuri Bey'in çiftliğiydi. Böyle bir ortamda büyüdüm. Ve bu çiftliklerin ikisi de bilimsel çiftliklerdi dönemine göre. Gelişi güzel değildi. Henüz Pınar Mahallesi yok. Biraz ileride e, Sipahi ocağı attı. Spor kulübü Maslak'ta süvari okulu askerin. Böyle bir ortamdı. Oradan... Emirgan'ı okula giderdik sanıyorum ee, yarım saat civarı sürerdi. Bizim okula gidişimiz ve dönüşümüz günümüzde arka sokaktaki okula bile servisle gönderildiği için insanların, çocukların yani bizim dönemimiz başkaydı açıkçası. Ne güzel. Peki e, okula gider gelirdik dediniz. Nasıl bir öğrenciydiniz? Çok iyi bir öğrenciydim. Her zaman 5 getirirdim. O zaman 5'ti. Her zaman 5 getirirdim öğretmenim bile büyük adam olacaksın demişti evet büyük adam oldum 1.80 boyundayım <gülüyor> ve gerçekten e, onların bizi eğittiği gibi pek çok şey e, yaptık bunun için onlara teşekkür ederim gerçekten yani öyle nitelikli bir e, öğretmendi ki son, karı koca öğretmendiler Saadet ve e, Osman Ural son sene 5. sınıfa Saadet Hanım bizi eşine bırakmıştı. Çünkü eşi bir sene önce 5. sınıfı okutmuştu. Onun bilgileri daha taze, sizinle daha iyi olur. Sizi daha iyi okutur diye. Evet. Ve ardından parasız yatılı sınavlarına kattı ve parasız yatılı sınavlarını kazanıp Haydarpaşa Lisesi'nde orta ve liseyi o zaman okudum. Orta bire giden bir çocuk Reşit Paşa'dan kalkıyor. 3 araç değiştirerek Haydarpaşa Lisesi'ne gidiyor. Lise kocaman yani tavanı görmüyorsunuz oturduğunuz zaman. Koridorda itfaiye aracı bir yangın olduğunda itfaiye aracı dolaşıyor. Böyle bir okula gidiyorsunuz çocuk aklında nasıl bir şey düşünemiyorum günümüzde. Eminim o çocuğun şaşkınlığı tez zamanda geçmiştir ortaokula başlamasıyla. E, ortaokul lise dönemleri o yıllarda neler yaptınız nasıl geçti? Ya çok iyiydi ortaokul okulumuzun çünkü spor bölümleri tam idi sadece erkek okuluydu kızlarla ilgili bol miktarda espriler yapılırdı sadece Çamlıca kız lisesi eşleştiğimiz okuldu ama biz Çamlıca hiç görmedik açıkçası sadece birkaç tiyatro festivalinde kendilerini gördük onlara gelip tiyatroda kadın rollerini doğal olarak onlar oynuyorlardı erkek rolleri bizler oynuyorduk sadece bu ama spor deyince Haydarpaşa Paşa Lisesi'nin ünü İstanbul'da ünlüydü. Kapataş, Haytar Paşa, Gazsaray, Kuleli. Bunların dışında yoktu. Bütün hikaye bunların çevresinde dönerdi. Siz de sporla ilgilenmeye başladınız o yıllarda anladığım kadarıyla. Tabii. Ağır artesimi yaptım. Gülle, Diskeri, Çekiç. Ee, hürriyetin şey koşusu. Ee, yürüme yarışı vardı şuna katılmıştım o zamanlar. Yani hiç de boş değildik. Ve önümüzde bizi gerçekten ileriye hazırlayabilecek pek çok olanak vardı. Şimdikileri düşündüğümde böyle bir olanakları göremiyorum da o zaman çoktu. Eğlenebiliyorduk gecenin bir saatlerine evet. kadar rahattık. <gülüyor> Ama öğretmenlerimiz bizi ciddi eğitti. Çünkü sanıyorum Türkiye'de tek yapamadığı sorunun yanında fotoğraf çektiren gençler Haydarpaşa Lisesi'nde bizdik. Nasıl anlıyordu? Yani bize verilen mesela eğitim bir iki tane size ipucu verilir. Ondan sonra fen bölümü benim gibiydi. Ondan sonra sizin bunu çözmeniz beklenir. Evet, evet. bunu çözertiniz. Bu aşama aşamadır. Basamak basamak. Ama kalkıp basamakların hepsini birleştirirseniz sadece tek bir Girişte bir şey verirseniz, bir done, o doneyi diğerleriyle bağdaştırmayı ve çözümü bizden beklerseniz öyle bir eğitim almadığımız için hep küçük tek sorular sorduk. Buradan Kabataş'a nasıl gidilir biliyoruz. Buradan Kabataş'a gideceksiniz, şu otobüze bineceksiniz. bu kadar. Ama buradan Akkari'ye gidiş denince orada kaldık. Ama ne zamanki öğretmen hafif bir şey bakın şu olabilir dediğinde artık... Hakkari'ye gitmek diye bir sorunumuz olmadı. Hakkari'den öbür tarafta ne var demeye başladık. Dönemin iyi okullarından Haydarpaşa Lisesi'nde okudunuz. Evet. Ortaokul Lise'yi anlattığımız gibi tabii. çok iyi eğitimler, çok iyi hocalardan aldınız. Şanslı evet. bir e, kişiydiniz baktığımızda. Ve gün geldi lise bitti. Liseden sonra neler yaptınız? Liseden sonra sınava girip elektronik ve telekomünikasyon diye bir bölüm çok hoşuma gitmişti. Bir zaman artık kimden duyduysam onu. Ee, yakınımızda e, şeyde Kocaeli Akademisi'nde 10 tane yeni akademi açılmıştı onların bir tanesi Kocaeli Akademisiydi. orada bir de da vardı ailem yakın diye Kocaeli'ne beni gönderdi ben Kocaeli'ni kazandım Kocaeli'ne gittim ODTÜ'ye de gidebilirdim o zaman ama yakın diye öbürküne gittim fakat ardından 12 Eylül içeri düşme hapislik üstelik şey Benimkinde mesela beraat ettim ben 5 yıllık bir ceza istendi ama sonucunda beraat ettim Beraat etmeme rağmen 3 küsur 3 yıl küsur hapis yattım ardından askerlik ve askerlikten dönüp gelince de bu kez artık yaşam başka bir yola doğru evrildi 12 Eylül döneminde siz Koca Eylül'de, akademide Evet, öğrenci Derneği Başkanıydım. ve Öğrenci Derneği Başkanıydınız. 12 Eylül askeri darbesinde öğrenci olayları e, ve siz bir... Öğrenci, Şimdi derneği... öğrenci olayı yalnız biz de bakın öğrenci olayı yok idi. i̇di. Temel nedeni şu. Öğrenci Derneği'nin başkanı olduğunuz için e, tutuklandınız değil. ve beraat ettiğiniz bir davada 3,5 yıl hapiste kaldınız. Tutukluk evet. Kaldınız. Evet. İlhan Çovak 20 küsur yıldır zannediyorum hapiste. Evet. Ülkenin yani. geçtiği o acı badirelerden o dönemlerde e, ne yazık ki öğrenim hayatta bir şekilde sonlanmış oldu anladığım kadarıyla. E, o tutukluluk bitince askerlik hayatı başladı. Askerlik hayatı evet. gün geldi bitti. Sonra ne yaptınız peki? E, bu arada bir şey de söylemem gerek. Bakın evet. 12 yıl öncesinde bir ara gördüğüm, okuduğum bir şeyler vardı. Onlar açıkçası hoşuma gitmedi. Hani 68'ler Zapa bir köprü yaptı. 78'ler ne yaptı diye. O dönem Avrupa'ya çok sayıda insan gitti aynı zamanda ve bu giden insanlar çalışmaya gidenler ülkelerinden çok kendi bölgelerin köyleri için bir şeyler yapmak istediler bunların hepsi yavaş yavaş böyle 78'lilerin uzantısı olan önünü açmış olan 78'lerin duygularıyla hareket ederek istediler köylerine yolculuğu rahat yapabilsin ulaşımda rahat olsun diye araçlar aldılar aynı şekilde sağlık ocakları okullar inşa ettiler layık devlet okulları inşa ettiler milli eğitim için evet. Kur'an kursu vesaire değil e, ardından ambulanslar yaptılar ve onun dışında başka bir şeyler daha yaptılar o dönemleri e, hatırlayanlar bilir 5 yıllık kalkınma planlarıyla giderdi 5 yıllık kalkınma planında sizin bulunduğunuz köy kasaba köylerde genelde elektrik gelmiyorsa planda yazana kadar ki sene gelmezdi Tahsin Bey isterseniz, Ama, ister, isterseniz buradan tekrar sizin yaşam öykünüze dönelim. Ee, o dönemde abi Burada çok... benim şeyim var da yani şöyle bir ne şeyim ne? var. Ee, o dönemde e, tanıştığımız işte Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen Kocaeli'yle bizimle paylaşan insanlarla şöyle bir şey yapmıştık biz de. Biz sizlere e, her türlü altyapı desteği veririz daha öğrenciyiz ya. Evet. Siz bu altyapıları hallettiğinizde TEDAŞ oraya, dönemin TEDAŞ'ı oraya elektrik getirir Gerçekten TEDAŞ'ın içinde de dönemin ruhuna uygun güzel insanlar vardı. Elektrik e, hatlarını onlar çektiler. Ama altyapısı, o direkleri biz Kocaeli'de bir sürü yerden bulduk. Bunların hepsinin mali çerçevesini de Avrupa'dakiler karşıladı. Evet. Baya bir şeyler yapıldı bu anlamda. Muhakkak, muhakkak farklı kuşaklar farklı olsa da aslında evet. 68 kuşağa da 78 kuşağa da sonraki günümüzde de aslında gençlerin istediği hep daha yaşanabilir bir dünya. Ve herkes kendi baktığı penceresinden, kendi baktığı açısından bunun mücadelesini veriyor diyebiliriz. Siz peki daha sonrasında, askerlik sonrasında e, hayat nasıl devam etti, sizi nereye sürükledi, neler yaptınız? <gülüyor> Doğal olarak aynı okulu devam edeyim diye gittiğimde maalesef dönemin arkadaşları biz içeride onlar da dışarıda olmasına rağmen 1985 yılıydı bol miktarda e, propaganda'ya ya hani olumsuz maruz kaldıkları için yani herkesin yaşadığı az önce söylediğiniz gibi birbirinden farklı ama benzer olumsuzlukları e, benzer olmasa bile olumsuzlukları yaşamışlar. Evet. Bir çay bile ısmarlanmayınca o zaman dedim Kocaeli'de benim işim bitti. Ben ne okulu okuyabileceğim çünkü cebinizde paranız olmayınca yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Nereye döndünüz? Ne yapmaya başladınız? İstanbul'a. Ailemin İstanbul. yanına döndüm ve ailemin yanında yeni bir iş, yeni bir olanak, yeni bir alan açmaya başladım. Önce seramikle başladım. Seramikte Litvi Ateşin yanında 4. leventte eee Ayşe Ayşe Karaoğlu'yla beraber onun yanında ilk seramikle başladım. Seramikten sonra Ortaköy e Sanatları'na ilgili bir küçük e, işte şey yaptık. Organizasyon, o organizasyonda da kurucularından birisiyim. Ortaköy Sanatları Pazarı'nın 3 yıla yakında yönetiminde bulundum 90'a kadar, 91'e kadar. Evet. Seramikle başladınız. Seramikte ilerlediniz. Sonra peki seramikle olan Sonra güzel bir insanla tanıştım. O insanla önce onu sevdim, sonra o insanla yazmacılığı, basmacılığı sevdim derken 20 yıl sonra ondan ayrıldım ama basmacılığı bırakamadım. Basmacılık derken basmacılığı birazcık dinleyicilerimiz için de açalım mı? Basmacılık nedir? Basmacılık şu, kumaşın üzerine kalıpla ya da fırçayla deseni e, vermek. Bu evliyaçıyla bir de basmacılık olarak alınmış. Bizim içinde bulunduğumuz alan aslen basmacılık alanı ama Anadolu'nun değişik yerlerinde farklı isimlerle anılmış tülbentçilik, yazmacılık, basmacılık. Bazı yerlerde mesela basmacılık, çit basma, çember basma, Karadeniz'de, Elazığ'da, ardından Bolu Göynük'te Kabalar Basması, Sarkis Usta Basması, Şebin Karahisar Basması, Konya Basması vesaire gibi e, değişmiş. Renkli olanlarına da Alaca denmişler. Urfa Alacası, Diyarbakır Alacası, İstanbul Alacası vesaire gibi. Peki siz yaptığınız işi ne olarak tanımlıyorsunuz? Yaptığımız işi başlangıçta sadece basmacılık olarak görüyordum. Evet. Kumaşa desen basıyoruz. Kendi desenlerimizi özgün. Çünkü benim ustam Akademi Yüksek Resim Bölümü mezunuydu. Muhteşem bir insandı açıkçası. Ve hala günümüzde yazmacılık üzerine tasarım yapabilecek insan dediğinizde iki kişi sayarım birincisi o. Evet. Yani ve sonra bunu... Araştırmaya başladım. Yazmacılık neydi? Niye Anadolu'da? Niye sadece buralarda? Ve ne? Başka bir yerlerde yok mu diye. Sonra dünyadaki yazmacılık gündem karşıma çıktı. Ama işin ilginci dünyadaki yazmacılık en fazla Hindistan'da. Hindistan tarzı e, diye ciddi bir baskıcı tarz var. Ve bu tarz asırlar boyu İpek yolunu egemenliği altına almış. Ama nereye kadar? Şam işi dediğimiz yere kadar. Şam'a kadar. Damaskusa kadar. Şam'da Şam işinin bir bölümünü günümüzde bizim Güneydoğu oluşturuyor. E, Hatay'la beraber ve Mehmet Aksoy'un heykeltıraş Mehmet Aksoy'un ailesi de Şam işi denilen tarzda basmacılık yapıyor. E, bunları görünce o zaman Anadolu'nun içinde ne var diye başladım. Burada o kadar ilginç şeyler çıktı ki Rize'nin son ustasıyla tanıştım kendisini emekli etmiş, çember basma deniyorize de İstanbul'da çocukların yanında emekliliğini yaşıyor. E ardından balı görünük Ali Haydar Usta muhteşem bir iş yapıyordu, kabalar basması, kırmızı ve siyah. O zaman Türkiye'de basmacılık bambaşka bir hale geldi, her yerde renkli değil. Ardından ortaya Kastamonu çıktı. Kastamonu Karakalem denilen siyah ve beyaz bastığını gördüm. E ardından Malatya Kastamonu'dan biraz ileride. Malatya mavi sökme yapıyor. Malatya'dan kilometrelerce adı, aşağı Adıyaman'a iniyorsunuz. Ha, o da siyah yapıyor. Yani o kadar ilginç ki Elazığ'da kırmızı ve siyah baskı olarak yapılıyor. Elazığ'dan kilometrelerce batıda olan Bolu Göynük'te kırmızı ve siyah kullanılıyor ama Elazığ'dan farkı ...kırmızı bir de bant çekiyor. Yani o kadar ilginç bir şey bu. Evet, Tahsin Bey siz aslında bir gün... ...hayatınıza basma girdi. Daha doğrusu yazmacılık evet. girdi. Ve siz o gün... ...sadece bir mesleğe başlamakla değil bunun köklerini araştırmaya da kendiniz adadınız ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki son ustalarla bu işi yapan, bu işi hakkıyla bugün sürdürmeye çalışan ustalarla yollarınız kesişti. Araştırdınız, onları buldunuz, onların tekniklerini öğrendiniz ve siz de İstanbul yazmacısı olarak yıllardır bu evet. mesleği sürdürüyorsunuz. Toplam kaç yıl oldu? Kaç yıldır siz İstanbul yazmacısısınız? Toplam 36 yıldır 30... İlk seramikle başladım. Evet, evet. ondan sonra evet. 36 evet. yıldır İstanbul yazmacısı olarak çalışıyorsunuz. Bugün günümüzde evet. baktığımızda eskisi kadar belki de popüler diyemeyeceğimiz bir alan. Peki kimler bu alana ilgi duyuyor? Bugün neler yapıyorsunuz? Yani e, mesleğinizi icra ederken yaşadığınız zorluklar da vardır. Birazcık bugünden ve neler yaptığınızdan bahseder misiniz? Burada şöyle bir şey de söylemek gerekiyor yalnız. Şimdi mühendislik dönemindeyken hani genç aday... Olduğum dönemde bile o zaman okuduğumuz, konuştuğumuz çok değerli öğretmenlerle beraber ortaya başka bir şey çıktı. Yani bir kültürel, sanatsal ve teknik, bilimsel vesaire gibi konuların hepsinin temelinin sizin ülkenizden çıkması gerektiği çıktı. Böyle bir şeyle bize bahsetmişlerdi. Sayın Servet Tanilli de o zaman arada bize geliyordu evet. akademiye. Muhteşem bir insandı. Şimdi bu güzel insanlar sizin temelinizden çıkmalı de demesini yıllar sonra şöyle sizlere söyleyebilirim. Örneğin Alman mühendisi deyince aklınıza ne gelir? hemen sağlam kunt oturmuş bir yapı gelir detayları düşünülmüş evet. İngiliz mühendisliğinin başka bir adı vardır mühendisliğinin... özür dileyerek özür gireceğim sözünüzü kesiyorum programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz çok yaklaştık o yüzden Hı -hı. birazcık daha hızlanarak anlatmanızı evet. rica edeceğim Bugün <gülüyor> abi, neler Türk mühendisliğinin Türk sanatının evet. kendi içlerinden gelmesi gerektiği hani o kılcal damarlardan ortaya çıkarması gerektiğini söylüyorum. Bu nedenle bizim mesela kimler istiyor? Açıkçası Türkiye'ye gelip bize ait bir şeyler görmek isteyen, hani kendilerindekilerini değil, bize ait, bizim bakış açımızı, bizim geçmişimizin, günümüz uzantıları, günümüzde onlara nasıl bakmışız, ne tür tasarımlar yapmışız, bunları isteyen, bunların fonksiyonel kullanıcı kullanılabilir alanlarda oluşturulmuş olan ürünlerimizi istiyorlar. İstenilen şey bu ve bunu yurt dışında konuyla ilgili ciddi bilgi sahibi olan insanlar istiyor. Yurt içinde de artık yavaş yavaş yani var olan kapitalist o klasik mağaza sisteminin kendilerine yurt dışına ihraç edilen ürünlerin ikinci üçüncü kalitesini giydirdiğinin farkına varanlar bile yavaş yavaş bizimle birlikte olmaya başladı bugün... ve bunun kursunu vermeye başladım ben evet bugün nerede veriyorsunuz bu kursu nerede devam ettiriyorsunuz mesleğinizi ve sizden sonra bu işi devam ettirecek e, tabiri caizse çıraklarınız işi öğrettiğiniz kalfalarınız var mı? 2011 yılında Pendik'te Atilla İpek'in desteğiyle başladım. O zamana kadar İstanbul'da yazmacılık kimsenin bilgisi dahilinde olan bir şey değil. Umursadığı bir şey değildi. Sadece Bedirami bir şeyler yapıyor diye biliniyordu. Bedirami'nin atölyesi o da. Atölye Bedirami'nin desenlerini tekrar tekrar üretiyordu. Atölye anlamında değil, yani bir kurs anlamında değildi. Ben onun ilk atölyeyi İstanbul'da başladığımda 2011'de Pendik'te başladım. Oradan başladı, günümüze geldiğimizde o kadar e, farkındalık yaratabilmişim ki bir çığ gibi büyüdü bu. Şu anda bit pazarında bile başörtüsü, tahta baskılı başörtüleri dediğiniz 50 liranın altına inmiyor. E biz bunları başlangıçta 30 kuruşa, 50 kuruşa falan alıyorduk. Evet. Aa, şimdi bunlar da değerlendi. Eski kumaşlar gündeme geldi. Herkes bir an önce işte büyükannelerinin annelerinin çeyizlerini sepetleyip atmayı düşünürken şimdi tam tersi onlara ciddi anlamda farklı bakmaya başladılar. Bu benim işte moralimi düzelten bir şey. Evet. Bittik bir şey oldu bu. Şu anda kurslara devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Şu evet. anda atölyede kurs veriyorum. Değişik halk eğitimi olgunlaşma esnirlerinde falan belediyelerde verdim. Ama pandemi dönemi biliyorsunuz pandemi herkesi evet, e, evet. dehşetle bir şekilde yakaladı. Kimse işte yeni yeni pandemi karşılığı oturuyor. Neler yapılabilir, nasıl yapılabilir diye. Bu konuda da e, Başının da bulunması muhteşem oldu. Hepimiz umutlandırdı. Umarız tekrardan eski evet. günlerimize geri döneriz. Peki bundan sonrası için Tahsin İstengel'in hayalleri geleceğe dair planları nedir desem ne söylersiniz? Artık yavaş yavaş sonuna da geldik programımızın. Yazmacılığı geliştirmek. Çünkü yazmacılık sadece hazır kumaşa, hazır kalıplarla baskı değil kendi tasarımlarınızla baskıdır. Kendi tasarımlarınız olmak zorundadır. Ve bu yaşamın her alanına Uygun, fonksiyonel ürünler halini almalı. Aksi insanların üstüne giydiremediğimizi, eline koluna çanta olarak veremediğimizi, ayağına ayakkabı olarak getiremediğimizi herhangi bir el sanatı biter, ölür. Bunların hepsi de doğal olarak dönemine uygun olmak zorunda. Evet. Dün kavuk örtüsü diye bir şey vardı. Bugün kavuk örtüsü yok ama cep telefonu var. Cep telefonunu kılıf diye düşünebilirsiniz. Dün yastıklar... Kürlen takımı olarak gelirken şimdi yastıklar birbirinden farklı, birbirinden ayrı olarak geliyor rahatlıkla. Yani hem sizde önünüzde olumsuz dediğiniz alanların hepsi aynı zamanda sizin açınızdan inanılmaz olumlu alanlar. Bütün hikaye tasarımlarınız buradan olmak zorunda. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza komik oldunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. Ee, çok değerli çok kıymetli bir işi devam ettiriyorsunuz bir sanatı devam ettiriyorsunuz onun mirasçısı, taşıyıcısı ve gelecek kuşaklara aktarıcısınız bu yüzden de çok kıymetlisiniz iyi ki varsınız çok teşekkürler bugün programımıza konuk olup yaşamadık arkadaşlarınız için rica ederim çok sağ olun hoşçakalın ben teşekkür ederim daima herhangi bir sanat ölmez mutlaka bir yerlerden mezardan çıkaran insan çıkar Bedir için gibi Muhakkak. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Tahsin İsten geldi. Tahsin Bey İstanbul yazmacısı. Bugün günümüzde artık programımızda da, Kentin Gizli Öyküleri programında da unutulmaya yüz tutmuş diye tanımlanan ama bizim her şeye rağmen her şeye inat yaşatıldığından emin olduğumuz böylesine güzel meslekler, zanaatler var ve bunların çok kıymetli ustaları var. Onlardan bir ustamızdı ve hayatının 35-36 yılını İstanbul yazmalarına adamış. Bu geleneği, bu mesleği, bu sanatı daha sonraki kuşaklara aktarmak için bugün hala kurs veren, azimle mücadele eden çok değerli bir isimdi ve çok... Ee, özel bir yaşam öyküsüydü. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Tahsin gel ilham veren bir yaşam öyküsüydü. Bugün programımızda Kentin Gizli Öyküleri'nde ağırladığımız. Ve geldik programımızın sonuna iki hafta sonra salı günü. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler açık radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de efendim programımıza e, bekliyoruz. Aynı zamanda Kentin Gizli Öyküleri programında anlatılmasını, aktarılmasını istediğiniz yaşam öyküleriniz varsa ya da Tanık olduğunuz, şahit olduğunuz ve programa konuk olabileceğini düşündüğünüz isimler varsa Instagram ve Facebook üzerinden bizlere ulaşabilir, bu bilgileri paylaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz Tahsin Bey'i, değerli dinleyicimiz, Kentin Gizli Öyküleri programını dinleyicisi, açık radyo dinleyicisi Gülsüm Tıknaz hanımefendi önermişti. Kendisine de buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve iki hafta sonra tekrar görüşünceye dek, ben Kenan Doğan, program atistanımız Tuğçe Günalan ve E-Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları